niyetimiz yüzyıllardır biliyorsunuz. Bütün dünyada kadınlar yurttaş hakları için bedenlerinin erkek egemenliğinin denetiminden çıkması için mücadele İstediğiniz şekilde konuşamazsınız. Maddi ve manevi bağlamımız üzeriniz üzerinde hükmünüz yok. Evet, herkese merhaba. Açık Radyo 949 Balık Gözündeyiz. Şimdi biraz önce dinlediğiniz kayıt 27, 27 Mayıs'ta doğuma Bahçede İstanbul Feminist Kolektif'in düzenlediği basın açıklamasından basın açıklamasındandı ve aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj cinayettir açıklamasına karşılık olarak bedenimiz bizimdir demek için Başbakan'ın Dolmabahçe'deki ofisinin önünde buluşuyoruz demişlerdi basın, basın çağrılarında da. Ee, bu mesele devam ediyor. Başbakan geçtiğimiz hafta içinde her kürtaj bir Uludere'dir demişti ve buna bununla beraber de bir taraftan Uludere'nin üstünü kapatmaya çalıştığı diğer taraftan da kürtaj tartışmasının önüne açtığı. Meselesi gündeme geldi Kürtaj tartışması sürerken e, Aynı şekilde artık gazete manşetlerinde de o değişimi görmeye başladık Yavaş yavaş Sezeryan aslında e, insan sağlığına da zararlıdır İşte kürtaj diğer taraftan yapılmasa da olur gibi e, Açıklamalar görüyoruz basın basında e, O yüzden aslında şimdi madem bir kürtaj tartışması var ortada Kürtajın kısaca Türkiye'deki tarihine bir göz atalım dedim ben bugün Kürtaj 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu kastan çocuk düşürmek ve düşürtmeyi suç olarak belirledi e, kürtajı ve 1936'da bu faslın adı ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümler olarak değiştirildi. Aslında bu meseleyi çok daha geriye götürebiliyoruz istersek Bu arşivlere bakıldığı zaman ilk meselenin 1838'de ikinci Mahmut fermanına kadar gittiği gözüküyor. Ve bu fermanla da kadın bedeni üzerindeki üreme politikalarının ilklerini görmeye başlıyoruz. 1908'e kadar da kürtaj çeşitli şekillerde yasaklanıyor. İçine din koyularak da bir şekilde dinen de yasaktır denerek e, insanları kürtajdan uzak tutuyorlar. Daha, sonrasi, daha sonraki zamanlara geldiğimizde 1980'lerde de yapılan bir nüfus planlamasında e, kürtajın aslında bir süre sonra yasal olduğu ve yine bu e, şeyin içine dahil edildiğini görüyoruz. 10 haftaya kadarki hamileliklerin hastanelere başvurularak sona erdirilmesi, darbe sonrası dönemin nüfus planlaması tertibatı içinde yer alıyor aslında. Daha sonra basın... ...daki manşetlere de baktığımız zaman... ...bir taraftan hükümetin içinde... ...bu tartışmalar devam ederken... ...basında yine hükümet yanında bir politika izleyerek kürtajın iyi bir şey olduğunu savunmaya başlıyor ama bu yasa tabii ki Türkiye'de çok kolay çıkmıyor. 1980'ler boyunca da kürtaj yasası olarak anılıyor. 1983'te e, Adalet Komisyonu'nda iki kutup karşı karşıya geliyorlar ama komisyon üyeleri, kadın üyeler özellikle planlama yanlısı erkek üyelere desteklerini kürtaj kadın hakkıdır diye veriyorlar. Ee, ama jinekolog Utkan Koca Türk şöyle itiraz etmiş. Bunu da 28 Ocak 1983 Milliyet manşetinde görüyoruz. Avrupa'da kızlar sabah kahvaltısından sonra evden çıkmadan önce mutlaka koruma hapı, korunma hapı alırlar. O ülkelerde kızlık zarının kıymeti de çok azdır. Bizde toplum değerleri çok farklıdır. Kürtajın kayıtsız, şartsız, serbest bırakılması toplumda yeni problemler yaratabilir. Kürtaj kadının tabi hakkı sayılmaz, neslin devam hakkı için kadına sadece kadına ait değildir diyor. Ve buna karşılık diğer tartışmalarda da 1983'te yine... Şubatta bu sefer ocaktaydık. Şubata geçtiğimizde de 10 haftalık sınıra, sınıra din uleması da bir e, cevap veriyor. Ve 10 haftadan e, sonrasında öncesinde bir problem yoktur. Asıl mesele sonrasıdır diyor. Dinen de caizdir diye ekliyorlar. Yine 1983'te bu tartışmalar gittikçe komikleşiyor. İşte tasarı ne bekaretin kutsallığına dokunur ne de kadınlarımızın namusunu ayaklar altına almaktadır. ...demiş bir ara... ...Operatör Doktor Zeki Çakmakçı... Ee, ...ardından... ...yine diğer tartışmalar... Ee, ...ve... Bu meselenin İhsan Göksel söylüyor. Serbest bırakılmasının fuhuşu arttıracağından bahsediyor. Eylül'e geliyoruz. Üzerinden zaman geçiyor. Bu yasa tasarısı zaten geçiyor. Ee, 16 ilde kürtaj klinikleri kurulmaya başlanıyor. Opera operasyonlar başlıyor. 3 yılda da 250 bin kadının kürtaj yaptırdığı e, rapor ediliyor. Ve ardından 1988 yılına gelindiğinde de bu meselenin aslında çok fazla korunma yöntemlerinin kullanımının yeterince yaygınlaşmadığını ve ucuz bir çözüm olarak kürtaja talebin giderek arttığını görüyoruz. Bu zamandan sonra da zaten aşağı yukarı neler olduğu belli. Mart 2004 yerel seçimlerinde AKP'nin kullandığı başka bir dil var aslında ve 12 madde veriyor ve... Yine AKP'nin kendi e, iç tüzük maddelerinden birinde muhafazakarlık ailenin korunması, kaygısı ve toplumun dini hassasiyetlerini dikkate alarak devletin kürtaj ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını desteklemesine karşıdır. Bu konudaki bireysel tercihlere karışmamakla birlikte destek de verilmemektedir. İnsan her konuda yetkili olmadığı için konu kendi bedeni olsa sınırsız yetkiye sahip değildir. Siyasette devrime sıcak, sıcak bakılmadığı gibi bireysel yaşamda da geri dönüşü olmayan radikal değişimlere sıcak bakılmaz. Deniyor. Ve yine e, bu süreçten sonra da zaten aslında hükümetin kürtaş karşıtlığı e, bu politikasını bir taraftan biliyoruz ama somut politika üretecek çizgiye taşımaya karar verdiğini de bugünlerde görüyoruz. Üstelik konuyu saptırarak, üstelik Uludere'ye bağlayarak ve bununla ilgili olarak da daha önce de söylediğim gibi programın başında da basın açıklamasını dinlediniz. ...İstanbul Feminist kolektif sokaktaydı ve kadınlar bu konuyla ilgili bu meselenin arkasında olduklarını da vurguladılar. Yine e, belki bununla da biraz daha bağlayacağımız e, bir sürece döndük. Cinsiyetçi ve ahlakçı soruşturmalar e, söz konusu... E, bu Samsun'daki 19 Mayıs kutlamalarında genç bir kadın ve bir erkek güreşçinin gösterinin bir parçası olarak birlikte güreşmelerine yönelik bir e, soruşturma başlatıldı. E, bununla ilgili olarak da Gençlik ve Spor Bakanı e, zaten bunun arkasındayız mutlaka soruşturacağız mutlaka e, mutlaka soruşturacağız soruşturmaya devam edeceğiz dedi ve e, cinsiyetçi ve ahlakçı Soruşturma geri çekilsin diye de bir imza kampanyası başlattı. Bunun üzerine Doktor İknur Hadisoftaoğlu ve Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Betül Yarar. Bugün de programda bunu konuşacağız. Bu cinsiyetçi bakış açısı nereden geliyor? Ve üzerine zaten bu 19 Mayıs'taki bir kadın ve bir erkeğin güreşinin üzerine basın da boş durmadı. Nasıl olur böyle şeyler gibi ee, en azından bu min minvalde başlıklar attılar ve e, zaten aslında biraz da baş basının kışkırtmasıyla e, bu hale geldi bu mesele. Bunun arkasında yatan zihniyeti, bununla ilgili neden bir soruşturma açıldığını ve bu soruşturmaya neden karşı e, olduğumuzu da yine e, İknur Hacı Softaoğlu'yla yapacağımız bir telefon bağlantısıyla e, öğreneceğiz. Sonra da parçamalısı, sonra en son adı telefon. Tamam. Ama ondan öncesinde de e, yine bu haftanın en azından nefret söylemi diyebileceğimiz haberlerine... ...kısaca bir gündemine bakalım... E, İHD'nin bir açıklaması var Saadet Partisi nefret cinayetlerini kışkırtıyor diye. Geçtiğimiz hafta içinde Eskişehir'de e, Saadet Partisi iki yerde stand açtı e, ve e, megafonlarla ve e, büyük afişler asarak eşcinselliği ahlaksızlık olarak e, yorumladılar ve yine eşcinsel bireyleri hedef gösteren açıklamalar yaptılar. İHD'de buna karşılık olarak özür bekliyoruz. Homofobi ırkçılıktır, homofobi nefret suçudur ve eşcinselliği ahlaksızlık ilan edenler ahlakın temel taşı olan adalet duygusundan yoksun olanlardır dedi karşılığında tabii Saadet Partisinden bir geri dönüş bir açıklama yok bunun dışında yine ulu derenin 156. günü yanılmıyorsam bununla ilgili olarak yine sivil toplum örgütleri sokağa çıktılar bunun hesabını soracağız dediler ve taksim b yolundaydı. Bu yürüyüşte ve yine başka bir taraftan yine önemli bir haber aslında programımızda da çok uzun zamanımız olmadığı için geniş yer veremeyeceğiz ama Cumartesi anneleri bu hafta Mehmet Ağrı ziyaret etti yerinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle beraber bir taraftan ilk gittiklerinde kalabalık ve çok fazla polisle karşılaştıklarını söylüyorlar. Arkasından dönüş yolunda da genelde küfürler ve e, bozkurt işaretleriyle yine Aydın'dan ayrılmışlar. Ama e, yine cumartesi anneleri sokağa çıkmaya devam ediyor. Bunun dışında Başka bir e, haberimiz var. E, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nin e, bir açıklaması e, yine hükümetin değiştirmek istediği ve hayvanlar için çok büyük felaketlere yol açacak yeni kanuna karşı tepkimize kulak verin ve ortak deklarasyonu imzalayın diyorlar e, yeni kanuna göre evde beslenen hayvan sayısında çok ciddi bir kısıtlama gelecek bu sayı Muhtemelen bir olarak belirlenecek hayvanlara kötü muamele ve işkence gibi fiiller 750 lira sadece 750 TL'lik bir idari para cezası ile karşılık bulacak hayvanlar toplu şekilde imha edilebilecek ve hayvanlar deney hayvan deneylerinde veteriner hekim bulundurma şartı kaldırılacak ve beledi belediye barınaklardaki belediye barınaklarındaki hayvanlar özel bir izinle deneye gönderilebilecek. Bununla ilgili olarak da bir yine bir imza kampanyası başlatılmış. Özellikle sivil toplum örgütleri ve bireysel katılımcıları açık. Ee, bu konuyla ilgili olarak da Yayyüzün Özgürlük Derneği ile irtibata geçebilirsiniz. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Keane'dan Old Friend dinleyeceğiz. Ardından İlknur Hacısohutoğlu ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ama önce müzik molası. Evet İlknur Hadisoftaoğlu'yla beraberiz. Şimdi telefon hattının diğer ucunda kendisi sosyolog e, ve e, aslında spor sosyolojisi üzerine çalıştı. E, bu cinsiyetçi ve ahlakçı soruşturma geri çekilsin e, imza kampanyasının da e, yine doçent doktor Betül Yarar'la birlikte başlatıcılarından da diyebiliriz galiba değil mi İknur? Evet, Evet. Mer Merhabalar tekrar. Merhabalar Fesil. Ee, ben e, aslında şuradan başlayalım bir hatırlayalım. Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarında bir kadın ve bir erkek güreşçi e, yine evet. gösterinin bir parçası olarak güreştiler. Evet. Ve ondan sonra başka şeyler oldu. O, o süreci bize biraz anlatır mısın acaba? Evet aslında bu e, güreşçilerin daha çok e, minder güreşindeki teknikleri göstermeye yönelik bir gösterisiydi. <gülüyor> e, ve kadın ve erkek birlikte güreştiler. Gösterinin çok küçük bir bölümü olarak e, aslında var olan bir güreşti. <gülüyor> Fakat daha sonra gazetelerin e, bunu gündeme getirmesiyle e, birçok gazetede de manşetten verilmesiyle hepimizin gündemine girdi aslında. Evet ve asın, ee... aslında konuştuk seninle de bir taraftan basın bu meseleyi biraz bu hale getirdi anladığımız kadarıyla i̇lk, değil ilk mi? İlk adım onlardan geldi evet. Yani hani basının e, çeşitli başlıklarla ben... Örnekler verebilirim o başlıklardan. Ee, Samsun'da güreşe inceleme başlatıldı. Neden erkekle güreş tuttu demiş örneğin Posta gazetesi. Doğrudan kadına yönelik bir soruyla. Evet. Ee, bu güreşe inceleme başlatıldı diyerek e, Hüseyet gazetesi ilgi çekmiş. Hı. En komik 19 Mayıs fotoğrafı diyerek aslında verenler var. Evet. Böyle rezalet görülmedi diye veren e, çeşitli haber siteleri oldu. Hı hı. Medyanın bu şekilde gündemine geldi. Burada istersen şeyi biraz özetleyelim. E, sıkıntının nerelerden kaynaklandığını biraz özetleyelim. Tabii. E, birkaç sorun var. Birincisi bunun haber değeri taşıyan bir olay olarak gündeme gelmesi. Evet. E, oysa spor alanında e, kadın ve erkeğin bir arada olması, bu tip çalışmalar yapması oldukça olağandır. Evet. İkincisi e, gazetelerde yarılış biçimiyle olağan değil. Bir başlık olarak sunulması, biraz önce bahsettiğim o başlıklardan da hareketle bunu söyleyebiliriz. Evet. Üçüncüsü de ve can, sıkı, can sıkıcı hani önemli yönlerinden biri de çiftte standart burada karşılaştığımız erkek sporcu siz de dikkat etmişsinizdir sanıyorum herkesin gözüne de çarpmıştır. Neredeyse hiç yer almadı ismi dışında. Evet. Oysa kadın güreşçi sürekli haberlerdeydi ve posta gazetesinin de sunduğu gibi doğrudan hani kadın güreşçinin neden böyle bir güreş olduğuna dair bir sorgulamaya tabi tutulduğunu gördük biz evet. güreşte. Evet. Bu, bu güreşe dair haberlerde. Peki aslında çok affedersin böldüm ama Rica ederim. bir kadın ve erkek güreşçi evet bir karşılıklı gelemedikleri zamanlar var. Evet bu, Hı -hı. burada bir problem Aynı yok. Ayrıca kategorilerde müsabaka yaparlar normalde evet. Evet ama zaten asıl mesele bunun bu şekilde bir haber haline getirilmiş olması. Aynen. Ve e, tekrar e, bakan mesela Gençlik ve Spor Bakanı bu konu hakkında Hı -hı. da e, biz bu soruşturmanın Hı -hı. arkasındayız dedi. Bir soruşturma başlatıldı. Evet, bunun yani mesela burada pardon yok, yok devam <gülüyor> <ettik falan. gülüyor> mı öncelikle söylediğin gibi bunun bir cinsiyetçi alakçı söylemle sunulması <gülüyor> bir alak sorgulamasına gidilebileceği iması yapılması art niyet gibi kelimeler kullanılarak ve art niyet yok başlıyor atılarak aslında çünkü burası zaten art niyet sorgulamasına gidilebilecek bir alan değil. Daha sonra da dediğim gibi buna yönelik tepkilerle işte soruşturma başlatılması, bakanın bir açıklama yapması ki o açıklama da önümde şöyle diyor. Aynı cinsten sporcular arasında icra edilen bir spordur, şölen havasında kutlamalara gölge düşmüştür. Onaylamamız, tasvip etmemiz söz konusu değil, sorumluluğu olan her kimse inceleme sürecinde görüşüne başvurulacaktır gibi bir açıklama yaptı. Evet, evet. Keza aynı açıklamayı e, yapmıştı. Olayın hemen ardından soruşturulacağına ilişkin. Ve arkasında durduklarını da söylediler zaten. Ve e, evet. siz de buna e, bir, bir imzaya açtınız bunu ve bu soruşturmanın evet. geri çekilmesini istiyorsunuz. Bunu belirttiniz. Ve e, basın açıklamanızda da aslında açıklamanızda da e, politik bir çatışmadır diyorsunuz. E, buna nereden geliyorsunuz acaba? Ee, biz şunu söylemeye çalıştık orada. Ee, her iki yani gazetelerde eğer iki kutuplu olarak alacaklarsa bunu farklı yönlerde bir bakışla bu olay malzeme yapılmıştır. Ama bizim sıkıntımız her, kimin yaptığı ya da nasıl yap yaptığı değil bunun e, hem cinsiyetçi bir söylemin yine denetilmesine nasıl dönüştürüldüğü hem de bu kadın güreşçişine, kadınların spor alanındaki mücadelelerine nasıl zarar verdiği. Evet. Ve bizim karşı çıktığımız nokta da bu. Bunun sorgulanamayacağını söylemek ve böyle cinsiyetçi haberlerin yer alamayacağını ve bunun bu şekilde desteklenmemesi gerektiğini ifade etmek. Aslında bir de e, bir taraftan kadın güreşçinin psikolojisi vardı burada. Ondan Tabii. da bahsetmek lazım. Her yere Hı -hı. röportaj vermek zorunda bırakıldı Hı -hı. biraz da kendini Hı -hı. açıklamak durumunda kaldı. Bununla ilgili Tabii. neler söylersin? Orada biraz şundan da bahsetmek gerekiyor. Spor zaten erkek egemen kurumlardan biri. Ve kadınlar bu alanda ciddi bir mücadele veriyorlar. Özellikle evet cimnastik, voleybol gibi sporların bir bölümünde kadınların sayısı daha çok olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında kalan birçok alanda kadın erkek sporcu sayısı çok az. Liderlik pozisyonlarında kadınlar çok az hem antrenör olarak hem yönetici pozisyonunda kadın çok az ve bu alanda zaten bir mücadele veriyorlar. Güreş ayrıca zaten son derece evril bir alan. E, 1998'de kadınlar e, kadın güreşi Türkiye'ye geldiğinde çok ciddi tepkilerle karşılaştılar ve çok ciddi bir mücadele verdiler. Hı. Ve e, başarılarıyla bu noktaya geldiler. Yani yeni başarılar kazanarak kendileri uluslararası platformda test, temsil ederek Türkiye'yi e, böyle bir alan kazandılar. Böyle, bir, böyle haberler bununla gündeme gelmek aslında bu mücadeleden de geri düşmek halin, anlamına geliyor. Evet. Ayrıca diğer yanıyla kadın yürekçiler genel olarak ben bir çalışma yapmıştım onlarla da. Yoksul ailelerden geliyorlar. Ve onlar için hem mesleki anlamda hem yeni bir alan yaratmak anlamında spor alanı çok önemli. Evet. Dolayısıyla bu tip haberler onlara da ızağa veriyor. Tekin, bu e, milli takım teknik direktörü de açıklama yaptı bununla ilgili belki duymuşsundur. İsmail Kuskoğlu. Evet. Sporun içinden gelen birisi olarak o da hani bunun kabul edilemeyecek olduğunu, gerçekten hani zaten bunun normal olduğunu, olağan olduğunu, soruşturulacak bir durum olmadığını ve gerçekten zarar vereceğini de açıkladı. Bir de e, Hamza Yerlikaya'nın bir açıklaması oldu evet. bunun üzerine. E, aslında böyle bir şey kabul edilemez dedi. Bu da yine güreş camiasının ne kadar eril bir dilinin olduğunun net örneklerinden biriydi. Aa, yalnız Hamza Yerlikaya'nın ilk açıklaması bence gayet iyi bir açıklamaydı. E, sporda bunların olağan olduğunu, e, nitekim güreşte de kadınların da erkeklerin birlikte bu alanda bulunduklarını söyledi. Evet. Dolayısıyla e, sporun içinden gelen hem e, Kosukoğlu'nun hem de Yerlikaya'nın e, bence açıklamaları kadın gençliğe destek veren ve bunun sporda olağan olduğunu destekleyen açıklamalardı. Hı, o zaman ben yanıldım. Hamza Yarlıkaya değilmiş. Yani karşısında biri, e, yine hatırlayamadığım biri öyle bir açıklama Hı. yapmıştı. Bu, bu bakanın, kabul e, Ben duymadım böyle bir açıklama ama bakanın evet. açıklaması zaten Hı -hı. dediğim gibiydi. Evet. Peki ee, imza kampanyanızı şimdi nereden yürütüyorsunuz? E, i̇mza kampanyası e, ismini söyleyeyim ben. Bu kamuoyuna destek çağrısı. Hükümet ve medyanın 19 Mayıs'ta güreşen kadın ve erkek sporcuya yenilik tavrını kınıyoruz diye biz e-Petitions sitesinde biz online imzayı açtık hı hı. bu meseleyi. Ve e, şimdi herkes imza verebilir bununla ilgili. Evet buradan ilgili... imza verebilir herkes. Ve soruşturmanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Soruşturmanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Ayrıca medyanın buna yenilik kınıyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu imzalarımızı ileteceğiz. Evet ve bununla ilgili size bir geri dönüş ya da herhangi bir açıklama yapıldı mı ya da birebir muhatap olduğunuz biri oldu mu şimdiye kadar? Devlet kurumlarından evet. ya da... Evet. Yok hayır olmadı. Henüz olmadı. Ee, en son Bakanın böyle bir açıklaması oldu. Daha sonra devlet kurumlarından buna yönelik bir açıklama, en azından bize zaten olmadı. Meclis da e, gördüğüm herhangi bir rastladığım bir açıklama olmadı. Zaten ondan sonra gündem karıştı. Başbakan e, evet. Uludere kürtajdır e, dedi e, ve e, mesela zaten başka boyutlara gitti. Tekrar hatırlatalım bir imza imzaların şimdi nereden yürüdüğünü. Ondan ee... sonra süremizin sonuna geliyoruz çünkü. Tamam, e hı hı. Dan, bu soruşturmanın evet. geri çekilmesi. Evet, oyuna destek çağrısı hükümet ve medyanın 19 Mayıs'ta güreşen kadın ve erkek sporcuya yenilik tavrını kınıyoruz. İsimli bir e, imza çağrısı var ve evet. e, siz de insanları bu imza çağrısına destek vermeye çağırıyorsunuz. Evet, bunları göstermeye e, çağırıyoruz. Çünkü bunun aslında arkasında başka bir ahlakçı zihniyet var, bundan da Aynen. bahsettik. Ay, Evet ve spor alanını da bağımsız ve müdahalelerden uzak bir alan olarak korunması gerektiğini de düşünüyoruz. Evet. Aynı zamanda kadın güreşçinin de desteklenmesi gerektiğini ve bu imzaların bu destek anlamına da geldiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde en azından bunda da bu, bu konuya da gündemde bir yer vermiş evet. olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben o çok zaman... teşekkür ederim yer verdiğiniz için. Seçim. Ne demek ne görüşmek üzere. Için. Görüşmek üzere diyelim tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşürüz. Evet açık radyo 94.9 balık gözünde bugün e, ahlakçı cinsiyetçi e, bir soruşturmanın peşine düştük de diyebiliriz. Ee, bu konuyla ilgili sosyolog İlknur Hacı ile konuştuk. Devam eden bir imza kampanyası var. Bu 19 Mayıs'taki kadın erkek güreşçi ile ilgili nasıl böyle bir şey yaparlar diye bir soruşturma açıldı. Bununla ilgili siz de imzalarınızı verir, destek olabilirsiniz. Balık Gözünden bu haftalık bu kadardı. İki hafta sonra yine salı günü aynı saatte burada görüşmek üzere diyelim. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masa'da Volkan Ağar vardı. Teşekkür ediyorum herkese. İyi günler.